Allahu min Elhamdülillahi <Gülüyor> Rabbil Lalemin, elhamd en kâfir mteyib ve mubarek en fih. Ala kulluhalin ve fi kulluhii. Hamd en kema yembegi de Celalı Vechihii ve laazim Sultanii. Ve salat ala Seyyid el Avli me el Akhiri, Muhammed el Mustafa. Bala alihi ve safbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yemil ceza. Emma ba'du qalemü eyyühal ihvam. Ve inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hediyyü seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtekatuhâ ve külle muhteketin ve külle bid'atin dalâlehe. Külle dalâletin ve fil nâh. Öbüs senedir muttasıl ilennebiy sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kad innes semawati seb'a vel araduna seb'a vel anush şeyhazzamin ve inne fuyuuz -e zunati la yu'zzi ehlen Sallallahu ve sevgili kıymetli ve muhterem kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini müzakere etmek üzere okumak, anlatmak, dinlemek tefeyyüz etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflere geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu makine ve onun aline, asabına, etbaına ezracına, evladına, ihvanına akbabına Sadat ve Meşayituruk Aliye'miz Evliyaullah Müşidin, Kamilin, Mükemmilin Ve Meşayit ve Ruhlarına Ve Cümle Evliyaullah'ın Salihlerin, Mübelleler'i Fetheden Fatihlerin, Şehitlerin, Gazilerin, Mücahitlerin Ruhlarına Cümle Hayır Hasenat sahiplerinin Sesesini açıp Allah rızası için Allah yolunda Müslümanlara hizmet için Masraf edenlerin ruhlarına Haseten bölgemizin medariyetleri Hüseyin Aleyhisselam'ın ebedi veli Şerif Hazretlerinin camimizin banisi İskender Paşa'nın kitabını okuduğumuz şeyhimiz Ahmet Ahisiat Efendi Hazretlerinin ve kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Saidi Bursavi Hocamızın orna ve uzaktan yakından bu dersleri dinlemeye gelmiş olan siz sevgili ve değerli ve kıymet yakın kardeşlerimin ahirete geçmiş olan bütün Müslüman, Eczad-ı Ceddat, İhvan-ı Ehavad, Evlad-ı Züriyat, Akraba-ı sevdiklerinin, gönüllerinden geçirdiklerinin, dilediklerinin ruhlarına hediye olsun diye Sair Mü'min-i ve Müslümin-i ve Salih-i Müsalihat'ın derece dereceleriyle ruhlarına Mevlamız ikram eylesin, ruhları şad olsun Tabirleri nur olsun, makamları ayla olsun diye Bizler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım Hayırlı işler işleyelim Faibeli faaliyetlerde bulunalım Ömrümüzü Rabbimizin rızası geçirelim de Huzuruna sevgi, razı olduğu kullar olarak varalım diye Bir Fatiha Üç ihlas Şerif ruhlarını okuyalım, öyle başlayalım, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz Hadis-i Şerif ramuz Ahadis kitabımızın 100. sayfasının 11. hadis-i şerifidir Oradan 101. sayfaya geçeceğiz Sonra Bu hadis-i şerif Zina ile ilgili Bir Hadis-i şeriftir ki insanın gönlüne korku salıyor Geşek veriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki ünne semavati seb'a semavat cenni müzakkeri salim üstünlüğü de semavati diye olur ünne semavati seb'a sıfatı üstünlüğü ötekisi semavati okunur ünne semavati seb'a yedi kat sema yedi sema vel eradînes seb'a yedi kat yer yani ayağımızın altındaki yedi katı yer Başımızın üstündeki yedi katı şema Velcibal Dağlar Letel alüşşerhal zani İhtiyar zinakara Lanet ederler Ve inne furuz e zünati Zünat, gibi Zaniler demek Cemil Cemil mütesellim. Zanilerin temel cihazları ne yüzi veya ne yüzü yüzi ehlenler, cehennem ehlini kendi azaplarının üstünde ayrıca ezalandırır Ne rıhfedir? zanilerin tenasül uzuvlarındaki çirkin koku cehennemdeki azap görmekte olan cehennemlikleri ayrıca pis kokusu o kadar pis kokar bunların uzuvları tenasül cihazda şimdi Hazreti Muhterem kardeşlerim biraz bir izahat verelim Arapça'da genç insana şab derler. Elifli ve B harbi şeddeli. Şabun. Şab. Genç demek. Çocuksa tıfıl derler. Etfal çoğunda gelir. Tıfıl. Küçük çocuk. Şab biraz büyümüş çocuk. Delikanlı olmuş çocuk. Şab genç demek. Yiğit diyoruz. Türkçesi yiğittir. Ve delikanlı demişler. Biraz duyguları coşkun olduğu için o ismi vermişler delikanı kanı biraz delişmen şarıl şarıl damarlarında dolaşıyor fıkır fıkır efendim yerinde duramıyor filan şimdi şa genç demek şeyh yaşlı demek şeyhuhat yaşlılık demek Araplar bugün gittiğiniz zaman Arabistan'a efendim mesela yaşlı bir kimse ise ya şeyh derler, ey muhterem yaşlı kimse diye demek. Ya şeyh birisine böyle yaşlı bir kimseyi idare eden, yani adam tarikat şeyhi olduğundan evi olduğundan değil yani yaşlı demek. Manası şeydin yaşlı demek. Bunu niyetle herhalde insanın tarikat şeyhi olması da etice seneler geçtikten sonra eğitimden sonra. Saçına sakalına at düştükten sonra olduğu için de tarikatın başındaki efendim kimseye de şeyh denmiş bizim memleketimizde. Araplar olan şeyh hıb tarika, tarikat şeyi derler. Öteki ihtiyar manasına gelen şeyhten ayrılsın diye tarikatın başkanı manası belirtmek için şehit tarika derler hala bu adam bu kardeşimiz bir tarikat şehit şehitler efendim bilen derler takdim ederler mesela öyle söylerler ama normal olarak e, mesela Kur'an'ı sorumden ayeti hatır, hatırlayalım mesale Aleyhisselam salam kaçıyor geliyor Efendim Şuayb aleyhisselamın diyarına İlk geldi Yabancı bir diyara Bakıyor bir çeşmeden Yalakları filan olan böyle bir çeşmeden Çobanlar Sürüleri suluyorlar Efendim Sürüler geliyor Suları içiyorlar gidiyorlar Öteki çobanın sürüsü geliyor O içiyor gidiyor filan arka tarafta iki tane böyle başörtülü, mübarek kız var. Şöyle utangaç görüyorlar, diyor Musa bakıyor. Öteki çöpenler geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, gidiyor, geliyor, geliyor, mensaf edip de siz de koyunlarınıza sulayıverin diyen yok bu kadıncağızlara. Acıyor. Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Ama henüz daha peygamberlik o sırada gelmiş değil ama gene efendim Peygamberler masumdur. Yani ne demek? Günahlardan korunmuş, Allah'ın hufz olan yüksek şahsiyet. Nerede yetişti Musa aleyhisselam? Sarayda yetişti. Saraylı. Görgülü, terbiyeli, nazik, kiva, efendim. İnsan. Dünya görgüsü var. Sarayda yetişti. Her türlü adabı şeyi biliyorum. Peygamberler yanaştı. Mahkabdıkıma. Mahkabdıkıma. Senin isteyen izniliğiniz nedir, niye bu kenarda duruyorsunuz diye onlara acıdı sordu. Yardım etmek istiyor yani. Dediler, dediler ki La muskî hatta yüz rev ria'u ve ebûna şeyhın tediyiz Biz hayvanlarımız var, onları sulayamıyoruz bu çeşmede. Hatta yüz rev öteki çobanlar hepsi sulayıp işini bitirip gitmedikçe biz buraya, efendim, hayvanlarımızı sokup söyleyemiyoruz, bu kalabalığın içine giremiyoruz, kenarda böyle bekliyoruz. Ve Ebu'na Şeyh'in Tebir, babamız da büyük bir ihtiyardır, yani tebir, yaşı çok büyük ihtiyardır. Ve Ebu'na ve babamız Şeyh'in Tebir, büyük bir ihtiyardır, şeyh ihtiyar manasında yani. Ne yapıyor Musa Aleyhisselam, onların yerine hemen Açalım bakalım yavrularım durum ayıktır günahların neyi bilmiyoruz ama gözümüzden ne görebilir Efendim e, Şeyh vallahi selamız sürüsünü suyu veriyor Şeyh vallahi selam sürüsü geliyor geliyor Şeyh vallahi selam soruyor kızlarım yavrularım siz bu sefer ne kadar geldiniz bu kadar evden gelmiyor öteki çobanlar, olar ya ne artık öteki çobanlar size fırsat vermezdi. Yani bu sefer erken gelişimci seferine Diyorlar ki bir kibar saat geldi Bize yardımcı oldu Bizim yerimize koyunlarımızı erkekçe, Erkeklerin arasına girip Efendim işi becerdi Koyunlarımızı suladı. Çağırın onu diyor Böylece bir peygamber olan Şuaid aleyhisselama Bir peygamber olacak olan Musa aleyhisselam geliyor Nedir bunlar hepsi? Kaderin cilvesi Allah Celle Celaluhu Firavundan kurtarıyor Musa Aleyhisselam'ı kaçıyor firavunun yanından delikanlı yakışıklı, boylu postlu, kıvırcık saçlı biraz asabi efendim filan Firavunu ee, ayırmak istemiş efendim yardım istiyor birisi ya bir tanesine bir yumruk vurmuş, ölmüş yani yumruk da yumruk da öldürmüş, güçlü kuvvetli Öldürmek istemezdi de işte Olduruyor der kader Ondan sonra da kaçıyor şeyden, Firavunun diyarından Allah kaçıyor diyor Nereye gidiyor? Firavunun sarayında besleten Allah Şimdi manevi verdiği için Yere götürüyor onu Şuhayb aleyhisselamla buluşturuyor Şuhayb aleyhisselam ona bakıyor ki tabi Kim bilir Allah'tan Ne bilgiler geliyor Kızını evlendiriyor Damat alıyor kendisine damat olarak Musa Aleyhisselam'ı yetiştiriyor. Bir peygamber, bir peygamber olacak insanı yetiştiriyor. Sonra da efendim tekrar peygamberlik kendisine Musa Aleyhisselam'a gelince Allah emrediyor git firavuna, kaçtığın firavuna git bakalım şimdi. Cezalandıracak diye kaçtığın firavuna git bakalım, Allah'ın emirlerini tebliğ seni görevlendirdim diyor. Diyor ki benim dilim biraz Çekemedir, heyecanlandığın zaman Biraz böyle şey Konuşmanda zorluk vardır Kardeşim benden daha güzel Konuşur, fasih nizamlıdır Onu da benim yanıma Destekçi olarak Gönderir misin yarabbi diye Arz ediyor Mevlasına allah Teala Hazretleri Harun Musa Aleyhisselam ile Mursa beraber oraya gönderiyor. Firavuna gidiyorlar. Firavun suçlu diye takip ettirdiği kaçmış olan insanı bu sefer karşısına görüyor. Ona da diyorlar ki evet biz böyle bir suç oldu, bir kaza oldu, gitmiştik. Şimdi de Allah bize peygamberlik verdi. Sana bildiracağımız şeyler var. Allah'ın emirleri şunlardır. Allah'ın emrini tutuyor. Ve Firavun ile işte mücadeleleri oluyor. Sonunda biliyorsunuz mucizeleri görünce Nusa Aleyhisselam'a firavunun sihirbazları falan hepsi iman ediyorlar. Ama ne diyor? Kıza La mezki hatta yuskıver vi'a'u ve düğünen şeyhin tebir. Biz sorularımızı soramıyoruz. Efendim çobanlar şimdi bir bitirip babamız ihtiyan bir kimse, şeyhin Şimdi buradaki şerh kelimesini izah etmek için söylüyorum. Yani şehz demek ihtiyar demek. Şimdi yedi kat gökler, yedi kat yer ve dağlar eşşosuz zina öden yaşlı kimseye lanet eder. Yani buradaki şeyi, tarikat şeyi anlamayın diye Kur'an'dan ayetler getiriyorum. Zamanımızdan misaller getiriyorum ki aman ha böyle anlamayın. Yanlışlık olmasın diye onun için bu bilgiyi veriyorum. Şimdi zina günahdır. Tamam. Haramdır. Büyük günahdır. Ama yaşlının, yaşlanmışın zinası çok çok daha feci, çok çok daha efendim fecar, rezalet bir şeydir. Neden? Çünkü artık bunun adam olması lazımdı. Bu yaşa geldi, aklını başına toplaması lazımdı bu herifin. Hala aklını başına toplamamış da bir ayağı çukurda mezarın kokusu gerdağa başlamış ölümün işaretleri belirmiş saçı sakalı ağarmış neyse sakalı varsa yoksa neyse ama hala Allah'a isyanda büyük günah işlemekte perva göstermiyor işte buna yedi kat gökler yedi kat yeryüzü, yerin altı dağlar lanet eder ve bunların zina edenlerin mi hatırlayacaklar tabi ama cehennemde tenasip huzurlarından çıkan pis koku öyle pis koku ki cehennem ehli ayrıca onda rahatsız olacaklar cehennem yanıyorlar adamlar türlü türlü azapta azap görüyor cehennem ahali, bir de bunların kokularından mahvolacaklar. olacaklar bilmiyorum çirkin ne kadar fena bir şey olduğunu herhalde Hayatınızda koklamışsınızdır. Adam en zorundan yiyip çorabı yiyor, İstanbul'a kadar çıkarmıyor. Simsiyah olmuş çorap, sarı sarılamışlanmış çorap, ayağının bütün şeyi akmış çoraba böyle bir kopuyor ki otobüsdekiler duramıyorlar. Otobüsdekiler kokundan duramıyor. Adam o kokulu çorabıyla geliyor camiye, lappada, lappada, lappada, lappada Allah'a ekber namazı kuruyor, yendekiler mahvuruyor, arkasındaki daha çok mahvuruyor. Yandım Allah, öldüm Allah, sen sabır ver yarabbi, burnunun direği kırılacak gibi oluyor, camiden kaçacak, kaçamaz cani sevaplı diyen ama adamın çorabı mahvuruyor. Doğru mu bu? Doğru değil. Neden? Camide, cemaati rahatsız olacak kokuyla camiye gelinmez. Sen çok yeni yemiyse gelmeyin diyor Peygamber Bu kokulu nebatları, otları yediğiniz zaman camiye gelmeyin dedi. Sen yedin, afiyet olsun ama yanındaki rahatsız olur diye. E bir de şimdi bu çarabı kimse çalmaz ya, merak etme. O çarabı kim çalacak? Çıkar, dışarıdaki parmaklıkları yıka orada. Şadırlanda, su var, suları sıkıttı yıl az, sen içeriden dışarı çıkıncaya kadar kuru o. Yani burada değil, her geldiğin yerde yapabilirsin bunu Ercan'ından buraya gelinceye kadar güm çolak çıkartılmaz olur mu yani? Efendim, tertemiz olur. Sen bu çıplak ayakta gel, ne olur? Daha iyi olur. Tertemiz, gıcır gıcır hikaslı ayaklarına efendim, tertemiz. Ama söylediysen kimsenin burnunun bile kırılmaz, kimsenin hakkı geçmez. Kötü koku keke deseydi kötü kokar. Teke. çok kötü kokar, dayanılmaz. Bazı insanlar örneğin teri çok fena kokar, çok fena kokar. Bazılarının korku altında terlediği zaman çok çirkin kokar. Ne yapmak lazım? Kırları kazımak lazım. Yıkamak lazım. Temizlenmek lazım İslam, temizlik dini. Evet, şimdi muhterem kardeşlerim, yani yıllar geçmişte de da uslanmamış. Bu daha fena. Bunun cezası daha büyük oluyor. Tabi hepsinin cezası var. Gencin de cezası var. Yaşlarının da cezası var. Allah cümle, ümmetü muhammed'i ve evlatlarını ve Günahların her çeşidinden o bu günahtan korusun. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi daha var muhtemelen kardeşlerim. Şey. Gözler de zina eder diyor Peygamber Efendimiz. Gözler de zina eder. Hazreti Osman radiyallahu anh'ın mucize ve seraletini okumuşsunuzdur, söylemişimdir i̇şte evvelki vaazlarda. Emir-i mu'nin Hz. Osmanin ve Afgan-ı Zinnureyn. Yanma gelen gözata bakıyor, Allah Allah, ben senin gözlerinde zina izleri görüyorum diyor. Bak gözüne, gözle bakmış, göz, göz zinası. Gözünün gözünde il dönülmüş, mübarek, selamet yoluyla sahade olduğundan Allah bildirmiş anlıyor. Harama bakıp geldiğini anlıyor. Harama bakmak göz zinasıdır, gözde zina. Gözlerde zina eder, ellerde zina eder. Neden? tutmaması gereken eli tuttunu o zaman hem de zina eder. Yani o şehavani duyguları eliyle hissediyorsa eli eliyle zina etmiş olur. İslam'da kadının en tek tokalaşması yoktur. İslam'da yoktur. Peygamber ve Efendimiz peygamber olduğu halde kendisine beyef etmeye gelen erkeklerle müsaafa ederdi de kadınlarla müsaafa etmezdi. El tutuşmazdı Peygamber Efendimiz. olsa bile ne olursa olsun genç Peygamber ama el tutuşmazdı. İslam'da kadının erkekle tokalaşması yoktur. E şimdi o İslam yoktu ondan. Gayrimüslim adeti de ondan. Ne yapmamız lazım? İslami adetleri uygulamamız lazım, İslami olmayan adetleri yapmamamız lazım. Allah korusun, Allah saklasın, Allah kurtarsın, Allah islah etsin. Memleketimize bir sürü Hristiyan adeti girmiştir. Hristiyanlar bunu bilerek sokuyorlar, Müslümanlar da bilmeyerek yutuyorlar. Balık kancayı isteyerek yeter mi? Hayatına mı ayrılacak? Amman yutuyor. Neden? Bilmiyor. Bir şey sanıyor, maalesef Hristiyan adetleri girmiştir Müslümanların memleketlerine. Bizim memleketi girmiş, Mısır'a da girmiş. Mısır'da Hacı, Hacı hanım, Mısır'da Hacı efendiyle iki ayda buradan geliyor, bir aile o taraftan geliyor, bir aile o taraftan geliyor. Hanım ben de bakıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah diyorlar birbirlerine. Oooo ehlal ve sehlem, keyif ahadetim maşallah. Hıh, ha, halen bir iki tanecik ayrılır, birbirini gördü, selamlaşıyor. Kadın erkekle müsaamlığı yapıyor, tokalaşıyor. Bir de şartla da şutla da yanak yanına değinerek kadın erkekle öpüşerek selamlaşıyor. Bu için erkeklerde de öpüyor. Erkeklerin de yetişmesi yok. Hop, hoppala. Hem de ona kıldızı Deli Bekir hacca gelmiş Mısır'da yapıyor bunu. Yani bir de hacca gelmeyenler var şu anda, Kahire'de, bir manlarda, Allah'ım sayesinde. Hacca gelmişi, Harem-i Şerif'te, yani Kabe'nin karşısında, karşılaştığı tanıdığıyla o hanım şakır da şukur. Yanak yana, erkek ve kadın, yabancı diye derler. Yani kendisine helal olmayan kimseye ecnebi derler. Teşekkürle olması lazım. Sırağına bakın demiş lazım. Nasılsınız? İyiyim demiş lazım. Tamam. El uzatmak bile yokken eline mütafaka ondan sonra da yemek yanağa Ne diyor? Sen de yüreği parçalanıyor. Neden? girmiş. farkında değil. Medine'li kardeşimiz var hanımıyla Kandir'e de bir büyük hafızın ziyaretine gitmiş. Banklarını falan dinlediğiniz bir adam. Büyük demet. Esselamun aleyküm efendim demiş. İngiliz ile konuşabiliyor, Araçya da konuşabiliyor arkadaşımız. Esselamun aleyküm. Hanesim selam. Müşaffa ev evet, ekme neyse bizim arkadaşlar hafız. Müşaffa'la konuşmuşlar. Bizim arkadaşım hanımın burada duruyor. Gel, gel, gel, ziyane ziyani benzerin babam sayılır. Öyle mi? Babası olmak başka, babası sayılmak yok. İslam böyle, baba sayılır, öyle şey olmaz. Yani ne yapacağız? İslam'ın adeti böyle bir kardeşim. Kadın erkek mücafaa etmez, tokalaşmaz, el er sıkışmaz. Hele hiç öpüşmez. Öpüşmen hiç yok. Öpüşüyorlar, Türkiye'de de öyle. Ben bakıyorum. Mesela ben bir komisyona seçmişlerdi, Milliyetin Bakanlığı'nda gittik. Bayan Profesör, Bay Profesör, karşılaşırlar E ne oluyor? Allah Allah! Elini de soyadı şey başka, birini soyadı şey başka Kad değil, koca değil, bilmem ne değil, ne oluyor yani? Olmaz. O neden olmaması gereken şey? İslam'dan uzaklaşıldığı için oluyor. Cevap sonucu ne? Sonucu çok önemli. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa Onlarla beraber muamele ediyoruz ahirette. Onların cümlesine katılır, onların gururuna katılır, onlarla muamele ediyoruz. İslam'da böyle şey yok. Ne yapacağız? İslami adetleri yürüteceğiz, gayr İslami adetlerden kendimizi koruyacağız, gayr Müslümlerden sakınacağız, gayr-i Müslüm bile kullanmayacağız. Aksiyon, istasyon, atmosfer, dinleme, televizyon, televizyon, önemli. Bir sürü yabancı kelime dilimize girmiş. Onları da kullanmak hoş gidiyor, Yani adam buralamıyor. Bak ben Avrupa kelimesi gelmiş çok kullanıyorum, Bu işte avantaj var. Avantajı Avantaj demek fayda. Ne faydayı kullanmıyorsun? Avantaj. Efendim, bilmem. Eee rant ki geliyor. Rant demek. rekabetin en ne fark edemiyorsun? Tab diyorsun. Efendim, koalisyon, koalisyon iş gibi beraberce bir şey yürütmek demek. Yani bütün de sokmuşlar. Peki bunlar masum bir olay mı değil? Bu olayın arkasında şeytanlık var, art var, maksat var. Adam yavaş yavaş, yavaş yavaş, seni deli, kültürümüzden koparmak, kendi kültürüne katmak istiyor, eritmek istiyor. Entegrasyon diyorlar buna, asimilasyon diyorlar, gene yabancı kelimeler. Asimilasyon ne demek? Efendim eritmek demek enteklasyon uydurmak demek kendisine uydurmak için müslüman şartıra uyar mı ya müslüman müslümana uyar müslüman peygamber efendimize uyar neden biz burada hadis bir dafları okuyoruz size gösterullahın örtünü adetini öğrenin ona göre yaşayın diye elden zina ederse toka edince yanaktan ne yapar bir de sarılmak hoppala o da nereden çıktı o da ortadan geldi ne oluyor? Bir de düğünde dansmaz, kalaycı kumunun üstüne kabı koyar, böyle böyle yapar Yani kalaylanacak kabı şeyden getiriyor ondan sonra kalayı sürecek ateşi kalaylayacak Kalaycının kalay yapacağı kabı şey yaptığınızda adam böyle böyle böyle bir şey yaptığına atıp dans yapıyor. Sen yan yan mısın ya? Sen nereden geldin, nereden öğrendin bu işleri, nereden çıktı bu işte Bizim padişahlarımız, bir çifti zaman Fransa'da bu, oraya haber göndermiş, Fransa'ya. Demiş Fransa'da öyle bir adet çıkartmışsınız, kadın erkek dans diye bir şey yapıyormuş, bundan sonra yapmayın. Peki efendim demişler, padişahlar korkmuşlar, öyle ödebsizlik yok. Şimdi dans öğrenmek için dershaneleri var. Kızılay'da, Ankara'da, Sıhiyye'de, Çankaya'da Buramda hangi senedir? İstiklal Cetresi'nde bilmem neresinde? Pek sevmediğim yerden oraları gitmem. Dans dershanesi, ne öğrenecek burada? Dans öğrenecek. Ramba, rumba, samba, efendim, tango. Doğru mu? Bir sürü, neymiş bilmem? Kadın, erkek, vals. Vals, bilmem ne. efendim Bunların hepsi gavru Kim gavru adetlerini uygularsa, gavrularla beraber o cümleden olur ahirette. مَنْ تَشَرْبِهَا بِكَوْمٍ فَهِهَا مِنْهُمْ Onunla muamele diyorum. Kim bir kavmi severse, bir kavmin öfün adetini severse, ona göre ceza yer. Ne yapacağız hocam? İslam'a sarılacağız. Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünnet esenliyesine sarılacağız. Cevur ve Hristiyan ve gayrimüslim ve gayrettiğini gayb-ı ahlaki örfü adeti bulaşmışsa farkına varmadan terk edeceğiz. Her şeyimizi kendilerine benzetmişler. Yemek yiyişimiz onlar gibi, selamlaşmamız onlar gibi, düğünümüz onlar gibi, gelinliğimiz onlar gibi. Olmaz. Tatilimiz onlar gibi, hiç olmaz, plajlar, efendim, yani bunları hep şöyle ne zaten görseler, ne yaparlar bize? Allah Allah, bu ne hem? İstanbul ne olmuş ya, İzmir ne olmuş, diye nasıl üzülüyorlar, üzülüyorlar zaten, zaten üzülüyorlar. Evlatların yaptığı günahlardan kabirde anneler, babalar, bebeler üzülür, ezalanır. Hadis-i Şerif'te bildiriliyor. Yabancı kelime kullanmayacağız. Savaş ilan ediyoruz, yabancı kelime kullanmayacağız. Savaş ilan ediyoruz, yabancı mal kullanmayacağız. Tamam mı? Savaş ilan ediyoruz, yabancı adet uygulamayacağız. Ne olacak? Her, her şeyimiz Müslümanca olacak. Ben Müslümanım, benim oturmam böyledir, kalkmam böyledir, adetim böyledir, yemek yemen böyledir, evlenmemiz böyledir. Bir düğün salonunda kadın, erkek karışık, danslı bir düğün mü hayırlı bereketlidir? Bir camide dualı, efendim, hatimli bir düğün daha hayırlıdır? Hangisinden hayırlı bereket olur? Her şeyine dikkat edeceğiz, Azim Erdem Kardeşim. Evet bu insanları zinaya sürükleyen duygu çok kuvvetli bir duygu kendisini tutamaz insan kendisini tutamaz Cüneyli Bağdadi Hazretlerinin bir sözü gelecek şimdi Söğütlü Çeşme Camii'nde tasavvuf sohbetleri yapıyoruz cumartesi günleri akşam da yasa arasında. orada geçen hafta oraya kadar gelmedi diyor ki Arif lahzına ve lahzına esir olmayan insandır. Ne demek? Gözüne ve sözüne esir olmayan, yani gözü harama bakmayan güze haramı söylemeyen insandır. Elgiyalık böyle olur. Harama baktığında feyiz gider, sevap gider, bereket gider, dervişlik gider, günaha gider insan. Ariflik gider, takva gider. Onun için ne olacak? Gözü, yerde olacak. O kadar ince prensipleri var, Nakşi tarikatının. Bir tanesi nedir? Nazar ve kadem. Gözü, ayağında olmak prensibi. Bu ne demek? Gözünü haramdan korumak demek. İnsan etrafa baktığında, o zaman harama gözü takılabilir. Ne yapacak? Faducunun ucuna bakacak. Gelin kız gibi. Utangaç, terbiyesi bir Müslüman kız gibi Müslüman erkek ayağının ucuna bakarak gözü yerde öle yürüyüp gidecek. Etrafa bakmayacak. Neden? Günah. Bakmak da güzel günah. Gülzül müminine yabıttu min ebsarihim ve yafatı furucuhum Müminlere şöyle, gözlerini kapatsınlar namuslarını korusunlar. Allah emrediyor. Kadınlara da emir ediyor ve bunu bilmiyor inat ve kafız ne Kadınlara da söyle e Rasulüm, onlar da gözlerine sahip olsunlar, harama bakmasınlar, namuslarını koru koruşunlar, günah gelmesinler diye Allah emrediyor. Allah'ın emri, bakmamak Allah'ın emri. İkinci hadisleri bugünkü dersimizdeki 101. sayfanın 1. hadisi şekilde oluyor. Sırada inne şedi de küldü şedid, edeziyen nefsehu indel kabah. Şedid şiddetli demek ama şedid. Arapçada şiddet kelimesinden geliyor, şiddetli demek. Ama kuvveti çok olan Tevvanlara derler şedid. Tevvan'a şedid derler Araplar. Ümles şedide külles şedid. Tam manasıyla Tevvan olan insan, tam manasıyla gücü kuvveti yerinde olup da önüne kim geliyorsa devirecek gibi olan, şiddetli kuvvetli olan, Tevvan olan insan kimdir? اَلَّذِيَنْ لِكِ نَفْسَهُ عَنْدَ الْغَضَب Gazap anında gazaplandığı zaman kendisine, nefsine sahip olabilen kimcedir, Hayvan odur. Şimdi insanın bir normal durumu var. Tamam, keyfi yerinde, karnı tov keyfi yerinde, sinirlenmiyor. Birisi şaka yapsa He Subhanallah diyor, duruyor, geçiyor filan. Bu normal durum. Bir de kızdığı, gazaklandığı durum var. Öfke, öfke diyoruz biz. Gazakın Türkçesi öfke. Öfkelendiği zaman var. Şuradaki damarları şişiyor. Yüzü kıpkırmızı kesiliyor. Yumurtları sıkılıyor. Çok fena. İva. Adam öfkelendi. Şimdi ne yapar? Vallahi bela olmaz. En iyisi uzak duruyor. Şöyle tedbirini al. Kızdık. İnsan kızdığı zaman, öfkelendiği zaman tabii ani kararlar verir, çok şiddetli işler yapabilir, <gülüyor> kavga çıkabilir filan. Ne olacak? O öfkeli zamanında kendisini tutabilecek bir irade kuvvetine kavuşmuş olması lazım. İradesi kuvvetli olması lazım. İnsan öfkelendiği zaman kendisini nasıl tutar? İradesiyle. Şöyle şey yapar, kendisini tutar. <gülüyor> Hz. Ömer Efendimiz asabi bir insandır halife olmuş. İnsanlar meclisine geliyorlar. Erhan'ın yani Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhmada genç. Genç sahibi ama Kur'an'ı çok iyi biliyor. Adın, farzılı, kıymetli. Hazreti Ömer Efendimiz de onu severmiş, yanına alırmış meclisine. Yani yüksek bir meclis artık. Yani Görüşücü mülüm, bakanların meclisi gibi oluyor yani. emir Hazreti Ömer'in yanına. O Abdullah de Abbas derisini de götürmüş gel Halitanın toplantısına gidiyoruz sohbetine gidiyoruz eline gidiyoruz e, dairesine neyse efendim sen de gel gitmişler adam patladı, laf oradan ya Ömer demiş sen emir-i iyi yapmıyorsun bize adalete muamele etmiyorsun yani sengesiz bir adammış demek ki yani Hz. Ömer'e bir söylemiş, yok böyle bir şey, adaleti de tanınmış bir insan sen bize gel? Benim adaletli mağdur etmiyorsun deyince Hz. Ömer Efendimiz bir sinirlenmiş, yani öfkelenmiş, yani gazaplanmış bir gazaplanmış şöyle bir davranmış eline geçirdim adama hak ya. çünkü boyu kosu yüksek Hz. Ömer Efendimiz boyu kosu bir insandı Yedi bir kimse Abdullah Hikabbas diyor ki Ya emirel müminin Sen bu cahilin kusuruna bakma kaldırma bunu, Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Ve e'arif anil cahidin Cahillere aldırma Bir şey onlardan buyuruyor Bu cahildir Ya Resulallah Ya emirel müminin diyor Hazreti Ömer o ayeti duyunca şöyle Şehre satınlaşıyor Bu nedir? Gazatlandığı, öfkelendiği halde kendisini tutmaktır. Bunu yapabiliyor musun? İşte asıl o, yapabilen. Yapamıyorum o sinirlendim. Sinirlendimle tabakları kırıyorum, sandalyeleri kırıyorum. Canları, çer kırıyorum. kırıyorum. evine gittik. Kapıların kontrol plak oluyor şeyleri. Baktık düşmüş orası. Çocuk öfkelermiş, karate yapmış kapıya kapı Pat canı patlatmak, kapı döşer, döşer, döşermiş, kırık kapı. Ne yaptım? İşte şimdi ben döller yaptım. Şimdi ne insan? Kapı pencere çerçeve cam çerçeveler kırılır ama doğru değil. Hatta hatta ne yaptırır? Katil yapar insan. Birisi inşaatın duvarına çiş yapmaya kalkmış. İnşaat bekçileri de bıçaklamış öldürmüşler. Tamam çiş yapmak kötü bir şey ama yani benim de cezası adam öldürmek değil. E nereden bu noktaya geldi bu iş? Kasıra dedi, iki gün geleceksin. Taber. Birisi katil oldu şimdi. Katil oldu, ceznameye gidecek Müslümanı kasen öldürdü. Emel oluyor mu? O ana biraz dönemiştir, ruh ana biraz dönemiştir, tutamamış yaptı kendilerini iş katiliye varmıştır. Esiriyse böyle oluyor. Müslümanın, yani gazaplı olmamak, öfkeli olmamak. O nedir? olmamanın adı nedir? Dinimizde Halim terimol Halim. Halim Halim insan nedir? Hilim sahibi insan nedir? Sinirlenilecek yerde sinirlenmeyen insandır. Başka şansa sinirleniyor Bu sakin davranıyor. Sakin, sinirlenmiyor. O zaman rağmen ederek bak sen burada yanılıyorsa tutan diyor efendim idare ediyor vaziyeti düzeltiyor. Halim Hanım senin olma, hilim sahibi olmak İslam'da çok kıymetlidir. Ne yapacağız? Senin ne olduğunu kim bilir? Senin evinde senin durumunu soran bilir. Ya bu adam, bu hocamca nasıldır? Hanımına sorsalar, çocuğun çocuğuna sorsalar, o zaman anlaşılır. Senin ne olduğunu. Sen kendinin ne olduğunu pek anne ama evdekiler yaka sürtüyorsa Hacı efendi Allah, Allah sabır versin bize diyorsa efendim, neler çektiğini bir ben bilelim bir Allah bile diyorsa demek ki sen sinirlisin, öfkelisin demek ki zulmediyorsun, hırsılık yapıyorsun Nasıl olması lazım müslümanın? Halimselim olması lazım Peygamber efendimiz gibi olması lazım Olamaz ya ama Peygamber sallallahu aleyhi ve örnek alması lazım On sene hizmet etmiş olan kimseye bir kere arsız söylememiş. Ne kadar güzel. Ee, i̇şte o huy alacaksın. Niçin bunu böyle yaptın? Eğer niçin yapmadın dememiş. Geciktiği zaman azarlamamış. Ün edip halimmişdir. İbrahim es da halimdi. İnne İbrahim'e el-Elahun halim. O da halim, selim bir insan dedi Aleyhisselam gözü yaşlıydı. Kalbi mi Merhametliydi. Lut kavmini azap nimetleri gelince mücadele mi sanki kavmiyet diye Allah karar yok duran gelince öyle bildiriyor Bizimle mücadele etti diyor İbrahim Aleyhisselam. Lut kavmine gözet gelmesin diye. Ama severek söylüyor Allah yani. Mücadile bizimle mücadele ediyor. Neden? Amel ederek ya, yapma. Asla işte öldürme çoktan, alkışta öpme, kahve öpme sen büyüsün yarabbi, affet ne yapacağım yapma yarabbi, yani mücadele ne demek? çekişmek demek yani yalvarıyor yani, gözyaşı döküyor neden? merhametli, gözyaşlı Nisa ve Esselam e, kalbi kota topmuşlar Hz. İsa'yı terve edinmişler Ahirette Allah-u Teala soracak Ya İsa Sen mi söyledin bu kavmine Beni ve ananı tanrı ödünün de bana ve ananı takının diye Sen mi söyledin ya İsa bu Hristiyanlara? Hristiyanlar kime takıyor? Hazreti İsa'ya, olur mu ya? Hazreti Meryem'e Olur ya? Olmaz Sen mi söyledin ya İsa Bana ve anneme takın diye Hayır ya Rabbi. Söyler miyim? Söylemedim. Söylesem sen bilirsin. Sen bana ne emretmişsen ya Rabbi ben kavmime onları söylerim. Allah'tan gayriye takılmayın diye senin emirlerini söyledim. Üntü azzibehum senlerin ibadet. Eğer bu suçlulara eğer bu yanlış şeye, kuta takılanlara, yanlış tanrı edinenlere azap edersen eh kullanılır, edersin. Beyim söylemişti. eğer tavsiyem eğer onları hak olursa çünkü en değerli bakayım. %100 ne yaparsın öyle yaparsın diyor. Bak. Yani peygamberlere konulur dedi. Yarası Allah, şu müşriklere de dua et. Allah sever ki bunları. Hayır. Ben lanetçi bir peygamber olarak gönderildim. Merhametli bir peygamber olarak gönderildim diyor. Şöylese manetçi. Melekler hangi diyecek? Ya Resulallah emret şu şehrin altını üstüne getireyim diye Cebrail Aleyhisselam diyor, yok diyor. Onlar cahil, bilmiyorlar benim peygamber olduğuna, işin sonucunu bilmediklerinden cahil lütfen denetiyorlar. Bir zaman giriyor onlarla hayır diyor, azabı istemiyor. Azabı istemiyor. Onun için işte Halim Selim olmak, merhametli olmak, kızmamak, yumuşak olmak peygamber buyları bunlar güzel buylar bunlara sahip olacağız evimizde tatlı bir geçim olacak hanımımız bize Allah razı olsun diyecek dua edecek ayrıldığımız zaman özleyecek efendim ölsek arkamızdan ağlayacak öldü de kurtuldum yaşından demeyecek bazı adamlar ne oluyor? dil eğrisi ev el, ağırsız bizim şeyin tabiri bu İlin iyisi, ev ağırsı söylemesi değil de onun için ağır ağır söylüyorum İlin şaşıracak yani İlin iyisi yani başkalarına iyilik yapıyor evin de ağırsı, evin eve gelince zehir döndürüyor kırıyor, bakıyor, vuruyor, azalıyor, mazarlıyor, falan öyle olmayacak, nasıl olacak? Herkesi memnun edecek Herkesi kendisinden hoşnut edecek gönül alacak, kalp yapacak e doğal kazanacak, sevap kazanacak Hanıma da öyle i̇yilik, Hanıma da iyilik yapılır mı? Tabi yapılır Hanımına iyilik yapılır İnsanın çocuğuna yaptığı iyiliktir bağış bağıştır, Sevabı çoktur Efendim, Öyle olacağız Sevap kazanmaya çalışacağız Gelin kazanmaya çalışacağız Kalplik varmaya çalışacağız Üçüncü <gülüyor> hadis Yani bundan sonraki iki hadis şeber öğrendim aynı konuda. İmle şems olan kana, ne yemke sıfane, yemke ahadem, en ani hayati. Fakat ne ama ayatını, in ayatillah yok onu bize ma ibadet o. Çünkü ve Bu bir hadis şeber. Duhar'ı demesinde İbn-i Macer'e pek çok kaynaklarda olan bir hadis-i şerif siz de duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki güneş ve ay birisinin ölmesi üzerine, yaşaması üzerine tutulmaz. Ay tutulması, güneş tutulması birisinin öldü diye ay tutulması olmaz, yaşıyor diye ay tutulması olmaz. Öğrenizle hayatıyla ilgili değildir. Bunlar Ay ve güneş, Allah'ın iki azametini gösteren delildir. Güneş var, ısıtıyor bizi. Güneş olmadığı zaman dönüyoruz. Hiç olmasa mahvolur, hayat olmaz. Hayatın, şeyin, bir sebebi, Allah'ın bildiği büyük Güneş'dir. güneş bize. Ay da öyle. ayın da faydaları var, sayısız hikmetleri var. Yani bunlar Allah'ın iki ayetidir, Allah'ın ayetinden iki ayettir. Allah bu ay güneş tutulması olduğu zaman kullarını korkutuyor tabi kullarını korkutuyor ya da gündüz aydınlıkla birden güneş tutulunca ortalık bir karar veriyor o kıyamet yok olacak bilmem ne filan çünkü anlıyor ki insan bir olağanüstü hadise cevher ne diyor tabii. tabi ben bir kere Almanlı adam ama Öğren oldu, üstünde vakitinde şöyle daha akşama 1-2 saat Hava bir karardı, bir karanlık oldu Bir karanlık oldu, elin patladı E bak dedim, güvenlik mi kalacak? Yani bu bu kadar kararmazdı. Bulutmaz bir yerde falan. Çok korktum. Ha, insan korkuyor. Yani evet, feyza ve ekimzalike Böyle ay tutulması, güneş tutulması gördüğünüz zaman ne yapacağız? Fesemde namaz kılın. Ve ne denler? Salafil küsur, salafil Ay tutulması namazı, güneş tutulması namazı, Allah ﷻ Ay güneşi yaratan Ramzan ibadet eder. Eğer bu bahrih ahmetlerden kırı, yani gökten bir kırıklımız, Kuyrukların kırımlar, ışık çıkarka çıkarka gelse gelse gelse, gün yedi yamuzu ne olur? Kıyametle tam iş, tamam olabilir, olabilir. Geçenlerde telaşlandığında geçtiğimiz senelerde Karavca kuyrukluyoruz, dünyanın yakınından geçecek Sallayacak oluyoruz. Hani Tırkı'dan geçtiği zaman öyle büyük bir otobüs insan yoldan geçtiği zaman Hızlı geçince şöyle bir sallıyor insanı Arabasında sallıyor Onun gibi yani Sallayacak diye kökler, olarak görürler Olabilir mi? O, olabilir Dünyaya olmaz da sana gelir Sırf sana gelir Sana bir şey olur, gün gidersin İnsan öldü mü ünlü alakı tutmuş demektir. Sen yani aklına başlamak yok, kork. Tabi namaz kılacaksın. Kasandı, namaz kılın, veriyor. Hatta yani keşfete mabikın, işte başında gelen bu ay tutulması, güneş tutulması, geçinceye kadar yani Dua edin diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahi Aşağıdaki, bundan sonraki hadis-i şerif de Hz. Ayşe anamız dua edilmiş. Ev hanims, çok rahipler var. O da ki var elbette mu. O muşsam sadece bana ayet hamu, ayet ilah. La yaksif hamu, minelik ahadim ve nani hayatiz. Hizam etmeleri kadar. Ulla hayetberu ve sambu ve tesadiku ya mujammen. Yallah nimamin ahadim. Adiye يَا اِنَّةُ مُهَمَّدْ وَاللّٰهُ لَوْتَعْلَمُنَ مَا أَعْلًا وَتَحِتْتُمْ كَلِلًا وَلَبَتْتُمْ كَثِرًا اللّٰهُمَّ هَلْوَلَّقْتُ Bu da bu konuda bir ikinci hadisi şerif oldu, onu da izahını yapalım. Hedet Aişe Anamızdan, Duhari Müslüm ve Seyyid Ebu Dâvud vesaire kaynaklar Malik muhabbarında rivayet etmiş. اِنَّ الشَّمْسَ وَالْكَمَاً Kişi böyük ki güneşte ay da ayetânü min ayaetillâh Allah'ın, vâmiyonun, kudretinin belgesi belirli olan Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Nâyeh-sübhânîn-l-mûte' ahad-ı-velâli hayatı Birisinin doğması, ölmesi üzerine bu el tutulması, güneş tutulması olmaz. Beni söylemeyi unuttum. İnsanlar demişler ki Peygamber Efendimiz'i öyle İbrahim vefat ediverince, doğan oldu, vefat ediverince güneş tutulmuş. Ha demişler, peygamber efendimizin oğlu öldü diye güneş tutuldu. O zaman hemen mindere çıkmış, demiş ki Hayır güneş birisinin hayatıyla, ölümüyle ilgili olarak tutulmaz. Hemen yani Allah'ın ayetlerinden, dörtdeki alametlerinden birer alametler diye buyurmuş. Yani anlayın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nasıl çağlar ötesi insanların anlayabileceği bir şeyi, zamanında nasıl söylediğini Nasıl İslam dininin ilme-irfana sadık olduğunu, bilim yolu olduğunu, ilme uygun olduğunu anlayın. Evet, birisinin hayatıyla, ölümüyle ilgili olarak tutulmaz bunlar. Ey tutulması veya güneş tutulması dediğiniz zaman Allah'a dua edin, Allah'a dua edin, Allah'a dua edin, ve salgı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamımıza salatu selam olsun. Sabahatü selam tabi insanın kurtarı Allah'ını Resulüne sabahatü selam getirmeni. Veyahut ve sen de namaz kılın demek de olabilir. Efendim tekbir getirin, namaz kılın, namaza da olabilir ve fesat Hayır verir bu karara, sadaka verin. Yani Allah ne, nedir? Ay, sadaka, çöp belayı def eder. Sen bir hayır verirsin, dünyayı yaparsın ama tabi de bağışlar. Bizim askerlik yaptığımız zaman alay komutanı beni çağırdı. Biz malum süzüldü, işte soku, gerici, mülteci. Ertesi gidiyor bizi. Asyağım benim, benim komutanım dedim ben, efendim. Bizim alayda çok kaza oluyor. Alayın cemsesi, cipi, şu busu devriliyor, çarpışıyor, bilmem ne, bir kaza oluyor. Bunun çağrısı nedir? Kurban kessek, kurbanın kanından böyle cemselerin şeylerin, ön tamponlarına böyle çizsek, geçermiş diyorlar, doğru mu? Komutan kurbanı Allah kabul ederse, doğal da kabul eder, evet. önerim, tamam, al şu parayı, iki tane kurban kes, kasaların fakirlerinden dağılır, önerilsin komutanı. Ondan sonra hakikaten tabii Allah hayır kabul ederse, Duraları kabul ederse, tabii kaza pela da olmaz. Ama hakuna gitti yani, alay komutanı, bir asker. Efendim, şey düşünüyor, başına bir sıkıntı, belaket geldiği zaman e, hayır şey, versin, kurvan kesmeyenin faydası anlıyor. Bak, burada da sözler Efendimiz duyuluyor ki, böyle tasadıklı. Sadaka verin, tasadık edin. Acilmiş, sadık kurtar arabadan bekleniyormuş. Ahemin he tasadakı yani sadakeler. Neden? Bir fakirin gemiline alırsın Allah'ta oh, o o gemil armadan dolayı sen işini nasıl da işin getirir, hastaneli geçirir, emiline bereket verir, ahemin çok şeyler olur. Onun için hayır yapmaya alıştırın temizlik, çok şeyden de alıştırın. Para vermeye alışın, kazanmaya alıştığınız gibi, şahra alıştığınız gibi Allah yolunda para verip de sevap da vermeye de alışın. Çeçenistan'a yardım edin Boşnaklara yardım edin Efendim Kuzey Irak'a e yardım edin Dünyanın her yerinde Müslümanlar e, Muhtaç Müslümanlar var Menyeketimizde de var e, Menyeketimiz Nispeten Belluk Göreke Ve Hürriye Şimdi Yargılık Yargılık değil Dün akşam Şöyle dinledim Efendim Şenal Eğren Kıram konuştu Yok artık biz yani İhtilal, ihtilal de değil Kardeş kavgasını engellemek için şey yaptık. Şimdi öyle bir şey olmaz. Tavsiye etmemekinden dedi. O hoşuma gitti. Yani iyi maşallah. O ee, yüzden zaten memnun olduk yani. He. Tesabdakû ya ümmetel muhammed. O muhammed ümmeti sadaka verin. Namaz kılın. Tekbir getirin. Dua edin. Böyle bir şey gördüğün zaman diyor. Şöyle devamında. Mâ min ahadun adu veru minallah. اُنْ يَجْمِ اَبْدُهُ اَوْ تَجْمِ Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Eğer kulu zina ederse veyahut cariyesi zina ederse. Yani <gülüyor> bir insan Allah saklasın öyle birisi zina ettiği zaman kıskançlık duyar. Peygamber Efendimiz diyor ki, en kıskanç olan Allah'tır. Allah'tan daha kıskanç yoktur. Ne demek? Yani zina ödeni mahveder demek. Yani kıskanç koca ne yapar? Öldürür ya, çeken kadancıyı güm güm güm desteklerle bakarsın, karısını öldürmüş, bilmem aşıkını öldürmüş, bilmentiğini öldürmüş, bilmentiğini öldürmüş. olan Kıskanç koca. Şimdi Avrupa'lar diyorlar ki, eğer kıskanç olmamak lazım bu bilmem ne. E ne olacak? Olulmuyor. Kişkan hor kıskanç, kıskanç olmuyor ki. Namuslu. Güç edecek. Bak ne diyor Allah'tan daha kıskanç kimse yok. Demek ki kıskanmak, kıskanmak güzel bir şey. Kıskanmak korumayı da gerektiriyor, gözünü açmayı gerektiriyor efendim. Tabii bu şeyleri engellemeyi gerektiriyor. Hanım, ortum bakalım. Hanım Kollarını açıp talkana çıkma, çamaşırları öyle assa efendim çarşıya pazara sen gitme, ben giderim, ziyan yok, istediğini alayım çarşıda pazarda dolaşma, neden söylüyor adam bunları, köşkeştüğünde nasıl bunlar, kötü bir duygu mu? Hayır, güzel bir duygu hanım bunların memnun olmalı mı, tabi memnun olmalı Kadın memnun olması lazım, güzel bir duygu, onu da koruyor onu sevdiğinden yapıyor bunu günahın Güzel bir duyuruyu. Bak burada da ne böyle? Allah'tan daha kuskan kimse şey yoktur. Eğer kent kulu veya kulü, kadın kulu, kadın kula emanet derler. Emanetullah, Allah'ın. Siz biz neyiz? Siz de bu Allah'ın kuluyuz, Abdullah. Abdullah mı demek? Allah'ın kulu. E kadın olursa mı derler? Abdullah diyemezler. Arapçada o zaman iş değişir. Kâtit, kâtibe denildiğidir. Muallim, muallime, merebbi, merebbiye denildiğidir. Abdullah'ın mühennesi, emetullah'tır. Allah'ın cariyesi demek yani. Kadın kulu demek yani. Kadın olan kulu demek. Onlar zina ederse Allah çok daha Yani cezası çok büyük olur demek. Cehenneme atar ya. Ya Muhammed! Ya ümmeten Muhammed! Ey Muhammed ümmetler! Vellahi ey talemine la alem! siz benim bildiğimi bilseniz ey hanımım duyuyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki ey ümmeti Muhammed. Evet Allah'a yemin olsun ki siz benim bildiğimi bilseniz ve dahi tüm kanunlar böyle de kesiliverir. Ey çok ağlardınız benim bildiklerimi bilseydiniz. Neden? var? Allah'ın azabı şiddetlidir de ondan Allah'ın böyle bir kusurlu günahkarlara ne cezalar verdiğini bilirseniz, ne sevilirler olduğunu bilirseniz, böyle bilemezsiniz. Az bilirdiniz, çok ağlardınız, günlerim bile ağlardınız. Demiş, Efendimiz buyurmuş, sonra da Allah'ına hedallem demiş. Ya artık seviyetim mi demiş? Allah emre diye demek ki, Umutü böyle söyle diye emre diyor, evet mi yarın. Anladın tamam mı? ömrünü yerine getirdin mi, insan bana duyurma vazifeni, tebliğ vazifeni yaptın mı, razı mısın ya Resulallah, yarabbi diyor Allah'ıma hel bellavdi demiş, bunu şöyle de söylemişti Veda hutkesini öpürken Arafak'ta söylüyordu, söylüyordu mesafetleri ondan sonra Allah'ıma hel bellavdi diyordu, hediye ettim yarabbi şahit ol ya Rabbi şahit ol diyordu, Teddi ettim diyordu, teddi ettim diyordu, şahit oldu Yarabbi diyordu. Şimdi vazife görüyor. Vazifenin şu anda, işçilikli, ölçekli, Allah'ın emrini tutmasa, dinlemezse mahvolur. Tutacak, sarfî yayınlarında tutacak. Evet, Allah Teala Hazretleri bizi Allah'ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçınan, gazabından korkan, cehmetini uman. Ramazan kazanmaya çalışan, çalışsam, düşmemeye, acışmaya, cennet gayret eden, gayret işiyle, o akıl, o basıl, basiretli, öfte efendim, ödevli Müslümanlar olursun. Fatih Şerif'e mazdesim. Üstelere <gülüyor> yaptı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir önemli şahdır ki Besmele'yle. On ı şerif Görüldüğün mühaldesmeler Üç salavatı şeride Üç Muhammeden Resulü'l-Lahi Sâdıkül Sallallahu Aleyhi ve Âlimhi Ve sahbidi ve men tegâhûd İnsanil in. ecma'î Eyvillâhineşşeytan Vecil Bismillahirrahmanirrahîm Vel asr-i innen insânele Fiyasr-i innen lezînâ Me ne yâminus sâdehâtu Yetevâsav bil haq Yetevâsav bil ve sabr Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena Rabbil alamin. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanaka ya Rabbil galiy. Walhamdulillahi ta'ala limihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ya Rabbi okumuş olan 3 adet hat-ı Kur'an'ın 533 adet yas-ı şerifi, 8 adet 4443 salat-ı tehlikeyi, 3 adet 70 binlik serüme-i tehlikeyi, say-ı ibadet ve taatlarımızda, hayrat-ı hasenatımızda, zikr-ı tesbihatımızda, hat -ı bütün mekerimle yarabbim, ah sen ve ötem olarak kabul ederiz. Bizleri sevdiğin aracı olduğun ile yarabbim. Bizleri rahmetine erdir yarabbim. İki cihanda mesul ve bahtiyar eyleye yarattı. <gülüyor> Hasul olan vücudu mesulatı, şu mübarek günde evvela Peygamber Efendimiz Muhammed'i Mustafa aleyhü ettelü salavatı ekmelü teriyat ve teslimat hazretlerine hediye etti. Şu anda ruh-u park nebeliyeye vasıl eyleye yarattı. <gülüyor> Peygamber Efendimiz'in iltifatına, şefaatine, rızasına, sevgisine, komşuluğuna birileri masal eyleyelim. Peygamber Efendimiz'in ağzına, ezvacına, evladına, ashabına, etbaına, ahbabına, üşvanına, kulefasına ve hasaten ümmeti i Muhammed'in meşr-i ve vesey-i Nebi ulema-i muhakkı meşayihdi. Vahas-ı Veynimiz'in cüllesinden uygulama, Ebu Ves-i Sıfık ve Ebi-i Mükeza'dan Şeyh'imiz Muhammed Zahid-i Beşevre'ye kadar Tarikatlarımızın seslerinde isimleri yazıyor, gelmiş geçmiş saadat-ı meşahidimize ayırıyor, ayırı hediyeleri edelim, basılı olaylar. O sevgili mübarek evliyat kıllamının manevi yardımlarına, hilmetlerine, teveccühlerine bizleri nail olaylar. Onları onlarla beraber haşr eyleyler. Peygamber Efendimiz'in liva-ül hamd-i altında. Peygamberlerle, Rabb'im, lezzetlik varla, şedid varla, şedid salihlerle. Sağdan topluluğumuzla beraber bizleri haşrüle ya Rabb. Âlemin gölgesinde gölgelendirip, nihayet sıhhat cennetine dahil eyleye Allah'ım. İki cihan saadetine ulaştır e ya Geçmişlerimizin kabirlerini bulunur, ruhlarını mesul, makamlarını âlâ eyle yarabbi. Hayatta olanlarımıza suhat-u âkiyet, saadet-u selâhet ihsan eyle Hastalarımıza acil şifalar ver yarabbi. Dertlerimize devalar ihsan eyle ya Rabbi. Namurat olanlarımızı muratlarına eldirip bemurat eyle yarabbi. Naşat olanlarımızı şadân-ı handân eyle yarabbi. İlahi neşeyle neşelendir. Neş neş İki cihanda bahtiyar öle yarabbi. Belkelerimizi ve sahip İslam belkelerini, her çeşit maddi, manevi, semavi araplığı, gönül dolmaz, afetlerden felaketlerden musibetlerden koruyup kurtar ya Rabbi. Belkelerimize salahi halleriyle ya Rabbi. Belde ahaliylerimize salahi haller, mutluluklar, ihsan ile ya Rabbi. İslam belkelerinde bereketler İslam ile yarattı. Müslümanların başındaki zalim, fasık, acip, kafir, müşrik, münafık idarecileri de ele yarattı. Müslümanların başına sana itaat eden, Eyvallah Efendimizin yolunda yürüyen, sevdiğin salih idareciler idarecileri İslam yarattı. İstilaya uğramış İslam devletlerini katillerden fırkayarattı. Mücahit kardeşler müzik sahnelerine dalmaydı yarattı. Dünyanın her yerine senin dinini yaymamızı bizlere nasil eyle yarabbim. Adımızla, canımızla, ünümüzle, ürfanımızla, her türlü güç, kuvvet, imkan ve müddet sevatımızla, dini, dini İslam'a güzel bir ettiği cümmemize nasil eyle yarabbim. Millet-i manet kardeşlerimize faydalı olmamızı nasil eyle yarabbim. Evlatlarımızı... Ailelerimizi, nesimlerimizi, zürriyetlerimizle sevdiğim nemin-i kâhî kımar eyle yarabbim. Bizden sonra onları sırat-ı müşrekliğinden ayırma ya Rabbi. Din'den, imandan mahrum bırakma ya Rabbi. İktidat ettirme ya Rabbi. Yolunda, ba im, zikrinde, ba-i'l, ibadetine midâil eyle ya Rabbi. Hücretlerimize suhat ve ahiretler ishane ayet ya helal kozaçlar ishane ayet ya nurlandır Mesiretimizi aç ya Rabbi. Hakkı, hak olarak olarak Ona olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak nasiret ya Rabbi. Basılı, ya Rabbi. bir indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza bir bebekler eyle ya Kabirli, öyle ya Rabbi. Diyanette şefaatçi öyle ya Rabbi. Sırattan nereyi de elini öle yarabbi, cehennemden sıfırı hicabı öle yarabbi Kur'an-ı güzel öğrenme nasip et yarabbi, Kur'an-ı Kerim'in şefaatini ayaz buluyor yarabbi hadisi şeriflerine şefaatine, ilk ufakına, nail bu asırda